Allahü <gülüyor> Rahim Buruç Suresi, Suresi Buruç, Mekyeten Sintani ve 20. ayet, 22 tane ayetten ibarettir, Buruç Suresi. Ve semaey zatil buruç. <gülüyor> Cenab-ı Hak yine önceki ayette de ne yapmıştı göğe yemin etmişti, burada da öyle. Ve semaey göye yemin olsun. Hangi olan göğe? zatil <gülüyor> buruç? Burçlar sahibi olan göğe, yani lid kavak gibi. Ha, yıldızlar sahibi olan, yıldızlarla dolu olmuş olan o göğe yemin olsun. İhne-i aşere burca. Ha, Ne var? On iki tane burç var. Ha, fil Nitekim bu daha önce de Kur'an-ı Kerim'de geçmiş oldu. Daha neye yemin olsun? Vel yevmil mev'ud. Vaad edilen günlere de elbette ki yemin olsun. Cenab-ı Hak yemin ediyor. Neden? O günün dehşetinden. O gün hangisi? Yevmel kıyâme. O vaad edilen gün yani sizi mutlaka dirilteceğim, hesaba çekeceğim. Cennetle mükafatlandırıp cehennemle cezalandıracağım demiş olduğu o güne yemin olsun. Daha ne yemin olsun? Ve şahidin, şahit olana, görene ve meşhud ve görülene. Görene de görülene de. Bundan kasıt ne? Ve şahidin yevnül cümye. Cuma gününe yemin olsun. Ve meşhudin, görülene de yemin olsun. Ondan kasıt ne? Yevm-i Değil mi? Haç Arafat'tan ibarettir Efendimizin buyurduğu gibi o Arafaya da, Arife gününe de, Arafata da yemin olsun. He, keza aynı şekilde Fusret istilası fil hadis he, üçü de hadis şerifte zikredilmiş oluyor. fel evvelim evvudun bir birisi vaad edilen. ve dani şahit buradaki bil amelifi yani her insan amelini görecek, her insanın ameli görülecek o günde bestar ki teşhede el nas bel değil mi o günde tüm ameller yapılan işler ortaya sergilenince ne olacak İnsanlar da görecek melekeler de görecek çünkü defter defterler tamamen ortaya tökülecek kim ne yapmış ne yapmamış herkes bilecek ve herkese bildirilecek ve cevabul kasebe mahzufun ha yani burada Buradaki yapılan yeminlerin cevabı hasfedilmiş, ortadan kaldırılmış. Sadruhu takdirhu lakad Şu mana he, ne yapmış oluyor? Öne takaddüm etmiş oluyor. Muhakkak ki ne olmuş muhakkak? İşte bunlara yemin olsun ki bunlar şah, vaat edilen gün şahit ve meşhur ortaya çıkacak. Her insan yaptıklarını görecek ve görülecek. Kutile yani Ashabul Uhdud o uhdud sahipleri Öldüm. öldürüldü. Yani zaten söylüyor. Eşşakku fil ardi. Yerde, yerde çukur ve kuyu kazılarak kuyu kazılarak insanların oraya doldurularak yakılmak suretiyle yapılan o işkence olayında insanlar öldürüldü. Öldürenlere de lanet olsun. He uhdud o çukurlar kazıldı çukur yapanlar. Ennari biha e, bedel ihtimare minhu zatil veku' matukude bihi ve orada yandırılmış olan yani çukur kazılıyor içerisinde ateşler yandırılıyor izhun onlar aleyha havlaha onun çevresinde üzerinde ne gidiler hazır idiler ala janibil ukhdut çukur kazılmış insanlar da onun çevresinde adeta dizilmiş çevresinde mevcutlar alal kerasi ''Kürsiler üzerinde Kurudun oturmuş bir vaziyette ve onlar Allah mayyaf alüne müminlere yapmış oldukları şey ile ne gibi o çukurlara atıp onları o hendeklerde çukurlarda kazmış oldukları şeylerde yapmak ve öldürmek suretiyle oraya oturdukları halde o yandırılmış olan o insanlara bunu yapanlara lanet olsun ifade ediyor. Heh onlar ala mayef aluna bil mukminine billahi intazebihim bi O ateşe atılmak suretiyle onları hasaplandırmış olmaları üzerine ne yapmışlar? Onlar oturmuş. O çukurlara o insanlar etrafında mevcut. Onları içerisine atıyorlar. Inlam yeru an imanihim. Bunu ne yapıyorlar? Bir derece onlara şunu teklif ediyorlar. Bak imanınızdan vazgeçerseniz o zaman atmayız. Yani İmanınızdan vazgeçmezseniz, bak işte ateş doldurulmuş, yandırılmış olan o çukurlara atılacaksınız diye onları şey yapıyor, tehdit ediyor. Kudvehum alamayaf aruna bilminine Onlar bu yapmış oldukları şey ile müminlere huzur im. Orada. O çukurlarda hazır ediyorlar, o çukurlara, müminleri ilka ediyorlar, ateşlere atmış oluyorlar. O müminler o çevrede hazır olmuş oldukları, o çukurların etrafında hazır olmuş oldukları bir durumda. رَوَا الْرُّوِيَا اَنَّ اللّٰهَ اَنْ Ama Allah ne yaptı? Rivayet edilmektedir ki Allah encel <gülüyor> müminine, müminlere bir kurtuluş verdi. Nasıl bir kurtuluş? اَلْمُلَقِّينَ فِي النَّارِ onlar ateşe atılırken müminle ateş çukurları, hendekleri var. Müminler etrafında. Kafirler diyor ki imanınızdan vazgeçmezseniz içeriye atacağız. Onlar da vazgeçmiyorlar. Bunun üzerine onlar ateşe atılınca ne oluyor? İşte en önemlisi o. Allah bir kurtuluş veriyor. Ne ile? Bi kabzi ervahin kable buqu'in fiha. o çukura düşmeden ateşe düşmeden Allah ne yapıyor? Ne yapıyor? Onların, o müminlerin ruhlarını önceden alıyor. Böylece o ateşe düşmüş olup da yanmanın azabını, eziyetini Allah o müminleri çektirmiyor. Ateşten alevlerin içerisine atılıyor. O müminler ateşe düşmeden Allah o müminlerin ruhunu kapsediyor, Ruhlarını alıyor. Böylece o ateşin azabını görmemiş oluyorlar. وَهُرِجَتِ Narı اِلَا مَا ثُمَّ فَأَحْرَكَتْهُمْ Ha ve خرجت النار الى من Onlar ne yapıyorlar? Bu şekilde onları o o kişileri ateşe atıyor ve onları o ateşte yapmış oluyorlar. Ama Allah da o müminlere bir kurtuluş vererekten o ateşe düşmeden onların ruhlarını almış oluyor. Wa Onlardan intikam almıyorlar. O kafirler onlara bunu intikam için yapıyor. İlla en yu'minu billahi. Ancak bu bunlar niçin intikam alıyorlar? İntikam almıyorlar. İlla ancak niçin intikam alıyorlar? Şunun için. En yümnü billahil aziz. Yani fi mülki mülkünde aziz olan Allah'a iman ettikleri, elhamide el mahmudu ve övdükleri için Allah'ı övdükleri, övülen Allah'a, aziz olan Allah'a iman ettikleri için o müşrikler o müminlere ne yapmış oluyorlar? İntikamlarını göstermiş oluyorlar. He o aziz ve hamid olan Allah, ellezi öyle bir Allah'tır ki, lehu mülkü semavati vel ard, yerlerin ve göklerin mülkü O'nundur. Vallahi şeyin şehit, Allah her şeye şahitdir, şehittir meşhurdur. Yani her şey gözetiminde olan her şeyi görendir. E yani ma enkerakü far ala müminin de illah imanihim. İmanlarından dolayı kafirlerin müminlere yapmış oldukları bu kötülükleri de Allah nedir görendir ve de bilendir. İnne leziine muhakkak yfetenü müminin ve Mü'min erkek ve mü'min kadınları imtihan ettiler. Azap ettiler, sınadılar, kötülük yaptılar. Ne suretle? Bil-ihrâki. Yapmak suretiyle o kafirler mümin, mü'min erkek ve mü'min kadınları imtihan ettiler, yaktılar, azap ettiler. Fora, thummelem yetuvu. Bununla da yetinmeyip adam olup da, düşünüp, düşünüp de geriye de dönmediler. Yani tevbe etmediler. Madem hem yaptın, Sonra da bir de tuttun tevbe etmedin. Aynı inat ve küfür üzerine öldün. O zaman ne olur? Felehim azabu cehennem. Onlar için ne vardır? Bir cehennem azabı vardır. Ne ile? Bir küfrühüm küfürleri sebebiyle. Aynı zamanda velen azabul harir. Ve onlar için yakıcı ve yanıcı Yakıcı bir de azap vardır. E yani azab-ı el fil ahireti. Müminlerin yapmış olmalarından dolayı ahirette de onlar için bir azap vardır. Ve fiyre denilmiş ki rivayet olarak tefsirciler demişler ki فِي الدُّنْيَا بِيَاَنْ هُرِجَتِنْنَا فَاَحْرَكَتْهُمْ كَمَا demem. Yani dünyada da ateş, Mesela o çıkarttıkları, yapmış oldukları ateşte o müminleri yakmaları neticesinde kendileri içinde aynı zamanda ahirette yakıcı bir azap vardır yaptıklarına denk olarak. Çünkü İslam hukukunda bir kuraldır. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amelin cinsindendir. He, sen niçin ne yapmıştın? Dünyada müminleri yapmıştın. O halde senin ahiretteki cezan ne? yakılmak suretiyle bir ceza olmuş olur. <gülüyor> iman edenlere gelince ve aminus salihat değil mi? Kur'an'da bu sistem geçer. İman edenler ve iyi salih amelde bulunanlar onlara gelince işte lehüm onlar içinde vardır. Ney vardır? Cennatun. Birçok cennetler. Hatta bir rivayette her bir mümin için 500 sene geliştiğinde bir cennet hayatı. Bu özel bir cennet. Bir de umumi cennet var. Yani senin cennetinden arkadaşın, ailen, çevren başkası da istifade edecek. Bir de genel aynen şimdi diyelim ki çarşı pazar olduğu gibi bir de öyle o şekilde cennet var. Böylece birçok cennetler vardır. O iman edin, salih amel işleyenler için. Özelliği ne o cennetin? Hep bu şekilde Kur'an'da birçok ayette böyle bahsedilir. Tecrimin tahdiyel elhar. Altlarından... Nehirler akan cennetler vardır. Zalikel fevzül kebir. <gülüyor> Bu ise nedir? Büyük bir kurtuluş, büyük bir fevzü necaattır. İnne <gülüyor> batça rabbike. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması var ya. Daha önce perçeminden tutma şeklinde geçmişti ayet kelime kerimede. Rabbinin yakalayışı kimi? Bir <gülüyor> küffari. Kafirleri yakalaması var ya. Ve <gülüyor> Çok şiddetlidir. Allah bir yakalarsa tam yakalar. Yani onun için Rabbinin yakalaması, o suçlu olanı yakalaması elbette ki şiddetlidir. Bihasebi iradeti. Dilediği gibi. Dilediği gibi şiddetle onun yakasına yapışır, onu yakalar. o Allah hüve o yübdiu el halqa. Başlangıçta da yaratır ve yüveydü ve sonradan da dirilterek yaratır. Yani hiç sıfır bile değilken de başlangıçta da yaratır, yarattıktan sonra öldürüp ve yuidu sonradan tekrar iade etmek suretiyle, dönüştürmek suretiyle de tekrar var eder. falan yucizuhu o yuridu. Allah'ın dilediğinden hiçbir şey Allah'a aciz bırakmaz. Hiçbir şey onu aciz bırakıcı değildir. Allah buna gücü yetendir. Ve vel gafur. Allah nedir aynı zamanda? Mağfiret edicidir. Kimi? El müznibiyle müminin günah işleyen müminleri de Allah gafurdur, bağışlayıcıdır. Aynı zamanda nedir? Elvedud. Aşk derecesinde şefkat ve merhamet sahibidir Allah. Elmüteveddidu ila evliyâ-i mühterâmeti. İkram ile dostlarına ikram ile dostlarına karşı Allah çok şefkatli aşk derecesinde sevgi ve muhabbet içerisindedir. O Allah ki gafur olan Vedud olan o Allah ki nedir? Zül'arş. Arşın sahibidir. Arş, bütün kainatın idare edildiği ana merkez. Kainatın en üst noktası, en üst zirve noktası, kainatın kumanda edildiği ana kumanda merkezi de diyebilirsiniz. Ha. Zül'arş-ı halikihi ve maliki. Arşın da yaratanıdır, arşın da sahibidir. El-Mecid, ya aynı zamanda yücedir Allah ne bir ref'i yüce sahibidir el-müstahkili kemal-i sıfadır bütün sıfatlarında kemal derecesindedir mükemmel derecededir haşa hiçbir sıfatında bir eksiklik ve bir noksanlık durumu söz konusu değildir evet fa'alun <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda dilediğini yapandır irade ettiğini yapandır o irade ettiğini yapmakta layık <gülüyor> şey hiçbir şey onu aciz bırakmaz Yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi bir durum söz konusu değil. Nokta ile kainat arasında Allah için bir fark yoktur. Küçük ile büyük arasında Allah için bir fark yoktur. Bir insanı yaratmak ile bütün insanları yaratmak arasında bir fark yoktur. Mesela Hz. Ali'ye demişler, Ya Ali Allah bu insanları nasıl tekrar diriltecek ki milyarlarca insan değil mi? Hz. Ali bir güzel cümlede bulunuyor. Diyor ki onları nasıl rızıklandırmışsa öyle de diriltecek. Ne? Bütün varlıkları bir anda rızıklandıran, onları tekrar bir anda niye diriltemesin ki? Onun için irade ettiğini, yani dilemiş olduğunu yapandır ve bu durumda da onu hiçbir şey aciz, bırakıcı değildir. Hele etâke, sana geldi mi ya Muhammed? Ney? Hadîsul cünûd, ha, askerlerin durumu ve daha firâvûne, Firavun'un askerlerinin haberi durumu sana geldi mi? O konuda bir bilgin var mı? Vesamud ve Semud'un bedelü miler cünü, cünuttan bedel. Vesanabize kili Firavun anifbay ve hadisiyim. Enhem ehle küfriyem. Ha. Ve haza terbihun li men kefer binnebi ve kuran li't-tahiz. İbret ve ders almaları için Küfürlerinden dolayı, küfürlerinden dolayı gerek Efendimiz'i gerekse Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olan insanlara burada bir uyarı var, bir uyarı var. Yani o Firavun ve Sebed, Semud kavminin askerlerinin durumunun haberi sana geldi mi? Yani ne olmuş? Firavun'un ordusu ne yaptı? Kızıldeniz'de boğuldu. Allah ne yaptı? At ve Semud kavmini helak etti. Hee işte onların neticesi bu. Neden oldu bu? İşte peygamberlerini inkar etmeden dolayı. İşte insanlar bir ibret alsınlar. Peygamberlerini inkar edenlerin ahibeti nasıl oluyormuş bir görsünler. Hee bel elilediğine keferu. Arapçada kuvvetlilik Bel kuvvetlilik bildiriyor. Biz de belki diye kullanıyoruz ama biz belki şüphe için kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bel ifadesi kuvvetli manayı ifade eder. ''Belillezine keferu bir akiz kafirler fi teksibin bima zukire.'' Zikredildiği üzere onlar tam bir yalan içerisindedir. Yalancıların ta kendisidirler. Onlar ne yaptılar? Peygamberlerini veya Efendimiz'i ve ona gelen kitab olan Kur'an'ı inkar ettiler. Vallahu min veraihim muhit la asime lehum minhu He, onları arkalarından Allah kuşattı bütün çe çepeçevre Allah onları kuşattı bütün yönleriyle Allah onları kuşattı kuşatıcıdır ve onun o kuşatmasından dolayı hiç kimse o kuşatmayı yararaktan onları alıp kurtaracak değildir Allah'ın kuşatması altındadırlar bel belki ve o Kur'anlıcı ...o büyük olan, yüce olan bir Kur'an'dır. Nerededir o yüce olan Kur'an? Fi <fî> mahfuz, korunmuş olan levh-i mahfuzdadır. Levh-i mahfuz, kainatın genel arşividir. Mesela okulların arşivinde ne vardır? Ta 20 sene önce mezun olmuş olan insanın dosyası vardır, her şey vardır. İşte bütün kainatın ana arşivi, ana arşivi levh-i mahfuzdur. Ve böylece o mecid olan, büyük olan, azim olan Kur'an levh mahfuzdadır. Ve fil hava, fevqas o da 7. semada olduğu ifade edilmektedir. Ha, bilcerrî mahfuzin min eh, min liş şey'in minhu tuluhu mâ beyne's-semâi yani yer gök arasında bulun, şeytanların ona ulaşıp da değiştirmesinden uzak olmuş olaraktan, korunmuş olaraktan o yedi kat göktedir. Bilcerrimineşşeyadî bil yani şeytanlar ona uzanıp da hani bir değiştirme durumuna girmesinden uzak, korunmuştur. Yani korunduğu içindir ki şeytanlar ona ulaşamazlar, ulaşıp da o Kur'an'ı değiştirme yoluna gidemezler. Ve arduhu onun eni ise, boyu nedir? Yedi kat sema. Eni ise, mabeylel meşşikübel mağribi. Doğu ile batı arası gibidir. Ve ve o min dürreti beyda, pa parlak bir yer. Yani aynen yedi beyza gibi, Musa aleyhisselamın o parlayan eli gibi, pamparlak, inci ve mercan gibi parlak bir durumdan ibarettir. Kalehu İbni Abbas radıyallahu anhuma bu olayı da İbni Abbas bize nakletmektedir. Demek ki o mahfuz olan, korunmuş olan Kur'an-ı Kerim, şeytanların kendisine ulaşıp da değiştirmesinden uzak olmuş olarak da Allah'ın ve mele onu koruyan melekler tarafından koruması altında olmuş oluyor Burjuh suresi. Evet.